Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü. Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da bir şey daha var programında. Bir kez daha karşınızdayız. Bugün trajikomik hayatımızın trajikomik ayrıntılarından daha trajikomik olan bunları hemen unutuyorumlığımız hafızayı beşer insan ile mevta oldu, bizimkisi beşerin insesinde patlayan şaplak olmak. Eğer sürçü lisan edersek koyverin gitsin. Epsi bu abicim. hepsi bu diyen Sosyal Ayrıntılar Ansikübesi sitesinin editörleri Feyaz Damar ve Beyhan Sunal'la ee, karşınıza olacağız. Evet başlayalım. Sosyal Ayrıntılar Ansikübesi nedir bilmeyenleri bir arası aydınlatılık. Ee, söylemesi biraz zor, sosyal ayrıntılar ansiklopedisi. Biz bunu epeyce dil temirini yaptıktan sonra öğrendik. Ee, adı aslında çok ciddi bir şey gibi geliyor. Hem sosyal hem ayrıntılar Aynen. hem en de ansiklopedi. ansiklopedi. Ee, böyle e, çok bilge insanlar, işte saçı başı dağınık, e, önlerinde hesaplar, kitaplar ansiklopedi hazırlıyormuş gibi yok öyle değil aslında. Ee, bizim ansiklopedimiz e, ismi böyle ciddi çünkü biz hayatı ciddiye almıyoruz. Hı hı. En ciddi şeylerin bile içinde mutlaka e, çok ciddi bir mizah olduğunu düşünüyoruz. Çok ciddi komiklikler olduğunu düşünüyoruz. Ve bunların da en çok ayrıntılarda olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. E, neden ayrıntı? E, hayatın unutturulan, göz ardı edilen ayrıntıları var. Ve bunlar unutturularak bazı şeyler sürdürülüyor memleketimizde. Biz bu unutturulan e, özellikle egemen kültür, resmi, ideoloji tarafından unutturulmaya çalışılan ayrıntılar üzerinden... E, Manifestoda az önce senin de okuduğun gibi, beşerin ensesinde patlayan şaplak olmak hı, istiyoruz. Hı. Aa, e, bu çok dengeli bir laftır. Be beşerin ensesinde patlayan şaplak, yani biz beşeri dövmek istemiyoruz. Hı hı. Yani şaplak gibi şakacı, evet hı hı. E, çok e, şakacıyız. Kendimizi de çok ciddiye almıyoruz. hayata da çok ciddiye amlıyoruz. E, ama gayri ciddi değiliz. Hı hı. Sosyal evet. böyle bir proje. Ama mesela e, işte senin dediğin gibi sosyal ayrıntı ve ansiköyde üç ayrı kavram bir şey var. Benim ilk siteye, internet siteye girdiğinizde bu arada sitenin adını da verelim ki herkes şeyin, e, geositisten geliyordu değil mi? Geositis. Evet. Slash... Sosyal nokta cc nokta st diye bir kısaltmamız Hı -hı. var. Hı -hı. Ya sosyal ayrı bir kavram. Yani beni asla ilgilendiren tarafı bu. Kentte yaşanan bir sosyal hayat var. İşte herkesin tabi e, işte gündelik hayat işte ayrıntılarıyla aslında gizlidir. Onu kavramak gerekiyor. Ve on, ona takılmıştır mesela. Ayrıntı ...sosyal takılan, işte ilk bakışta göremeyeceğiniz e, hikayeler söz konusu ediyorsunuz. Ayrıntısı bu. Bir daha bunu ansiklopedik gibi işte biçimli, hacimli bir şey hale getiriyorsunuz. Anladığımız bu. Getirmeye çalışıyoruz, Getirmeye çalışıyoruz diyelim diyeceğim. aslında. Evet bu anlamda e, sosyal ayrıntılara ansiklopedisini çok ciddiye alıyoruz. Ama tabii ki e, şimdilik başlangıçtayız o kadar iddialı olmayalım ama dediğin çok doğru... E, çok şey yaşıyoruz hepimiz işte e, hızlı yaşıyoruz ve e, birbirimize kendimize yaşadığımız kente yaşadığımız çağa belki çok özel ve önem ve dikkat vermeden yaşıyoruz. Hı hı. Ve e, bir sürü şey görmeden geçiyoruz. Burada tabii bize, şu bize şöyle bir şey uyanıyor. Geçmişten ne gelmiş bize onları çok fazla görmüyoruz. Bugün yaşadıklarımızla geçmişin bağlantılarını çok fazla kuramıyoruz ve daha da önemlisi bizden geleceğe ne kalacak? Bu hı konuda hı. da aslında çok fazla bir fikrimiz yok. Çünkü biz her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve kalıcı olan, güzel olan şeyleri de belki kısa zamanda yok ediyoruz, tüketip gönderiyoruz bir yerlere. İşte sosyal antiklabetisi e, bazılarına çok nostaljik gelebilecek belki bir yaklaşımla ama bizce aslında bugün ne yaşadığımızın farkını vermek için geçmişte bağları kurmak adına e, böyle kentte işte edebiyatta, kültürde yaşa, e, ayrıntıları yakalayıp hı hı. onların günümüzle bağlantısını kurmaya çalışan bir ayrıntı. O yüzden de işte e, bir sokağa bakarken biz Burada kimler yaşamış bu yoldan bizden önce kimler yürümüş bizden sonra kimler yürüyecek onu bilmek istiyoruz ve biraz da ...bunu araştırıyoruz ve insanlarla paylaşıyoruz diye. Mesela şey gibi, mesela Be Beyoğlu'nda gezerken, İsveç caddesinde gezerken... ...sıradan bir sokak gezintisi yapıyorsunuz... Kafanız aslında hafif bir, işte 45 derecelik açıyla bir kaldırsa... ...aslında orada bir e, 1890'da yapılmış heykeller falan göreceksiniz. Aslında o zamanın mimarisini düşünebilmek gibi bir şey. Mesela adamlar özenerek bir, bir mekan yapmışlar... ...şimdiki mekanlara hiç benzemiyor. Evet Şimdiden ve biz o falan. mekanların altını tabela kirliliğiyle... ...işte e, hiç de o mekanlarla uyumlu olmayan bir tasarım anlayışıyla berbat etmişiz... Hı. O mekanları da bomboş bırakmışız. Farelere, örümceklere ve böceklere terk etmişiz. İşte böyle bir dünyada bizim o mekanların boşluğu ve umursanmıyor olması içimizi acıttığı için, onları da kendimizi de ciddiye aldığımız için sosyal deniz aransızı evet, ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bir de şeye gelelim, e, araç olarak seçtiğiniz şey, yani internet gibi sonuçta teknolojinin son şu anda görebildiğimiz son ürünü. Ama hikaye özü aslında çok da eski bir hikaye. E, eski hikaye de demin vuruyorsunuz. Bu şey oluşturuyor mu? Ya? Böyle, çelişki oluşturuyor. Mesela son bir teknoloji kullanıyorsunuz ama eski teknoloji kullandığınız e, araçlarınız şey yani. Hayır, Bugün bence, samut gördüğümüz günlük hayat. Çelişki oluşturmuyor. Tam tersine o günün son teknolojisiyle önümüze gelen, evimize gelen, dünyayı evimize taşıyan e, o cihazlara, aygıtlara tam tersine biz bir ruh katabilmeye hmm. çalışıyoruz. Ee, o ruh olmadığı takdirde önümüzdeki o aygıt hakikaten çok soğuk hı hı. bir teknolojik nesneye dönüşür hı hı. Biz onu e, hayatımıza biz istemediğimiz kadar soktuk onu Her birimiz aynı şekilde Hayatımıza bu kadar çok girdiyse bizim hayatımızdan doğruya mutlaka bir şeyler girmeli Girmeliyiz. Özellikle de böyle güzel şeyler girmeli Çünkü internet dediğimiz şey sonuçta bu yaşadığımız dünyadan sokaklardan hı. farklı olamaz Birebir onun yansıması Örneğin chat odalarına bakıyorsunuz Oralar Görebildiğiniz kahvehanelerde oturan insanların düzeyi Yapısı neyse chat odalarında Onu görebilirsiniz hı hı. Tek fark orada teknolojiyi Kullanıyor olmaları Aynı şekilde kütüphanede de insanlara Rastlarsınız kitap evlerinde rastlarsınız Kültür merkezinde rastlarsınız Oradaki sıcaklığı Oradaki hassasiyeti de Buraya yansıtmak için Atak yapmak gerekiyor yoksa Gerçekten internet yalnız ve yalnız <gülüyor> chat yapılan, alışveriş yapılan bir yer olmaktan ibaret Bu da Biraz şey gibi mi? Yani, bir teknoloji denen şey e, biz ama sonra ya biz tahakkümümüzü altına alırız, insan yarattığı şeyi ya da onun altında kalırız. Ki şu anda aslında e, mağlup durumda olan insanlar. Alır. Herkes kendi birikimince kendi cüssesiyle, kendi sıkletiyle e, tabii ki burada sorumlu. E, kimisi altında kalır, kimisi Hı. kalmamaya çabalar ...kimisi hakikaten onu parmağın ucunda oynatır. oynatır. Biz o dengeyi birazcık korumaya çalışıyoruz. Peki ne kadar oldu? Neler yaptınız şimdiye kadar? Oradan biraz <gülüyor> bahsedelim. Yani e, sosyal herhangi bir ...ikinci doğum günü diyelim. Çünkü e, biz 8-9 kişi olduk şimdi değil mi Ahmet? E, Mehmet. 9 <gülüyor> kişi hazırlıyoruz sosyal herhangi bir ...şu anda... Ee, ama e, webmasterımız ve işte ilk editörümüz Ahmet daha önce kendisi böyle bir site yapmış. Sosyal Ernikler Enstiklopedisi diye başlamış. o Daha sonra biz bunu birlikte nasıl kotarabiliriz ve geliştirebiliriz diye düşündük. Ve ikinci doğum günü 26 Temmuz Sosyal Ernikler Enstiklopedisi'nin başlamışı. E, Siteye girenler üç tane sütun görecekler. Bizim asıl önem verdiğimiz ve sık yenilediğimiz ortadaki sütunumuz, sosyal ayrıntı sütunumuz. Orada işte günümüzle bağlantılı ayrıntılar oluyor. Bazen de hiç direkt günümüzle bağlantılı şeyler oluyor. Sol sütunumuzda işte manifesto başlığımız var, nihavent ayrıntılarımız var değil mi? Kütüphanemiz var, ee, Hı -hı. öyle bir panomuz Hususi var. Hüsusi var, şiirlerimiz, öykülerimiz, denemelerimiz. Hüsusi <gülüyor> neler var mesela? İsim çok hoş aslında neşriyat. Sessiz Bluz var. Bizim sitemizin isim babası, emektarı Ahmet'in Sessiz Bluz şiirleri. Ada şiirleri var. Hı -hı. Yani şey mi, ee, içinde ada geçen şiirler mi? Hayır, o ada bir, şey, bir çeşit e, kaçtığımız dedi. bir ada. Evet, metafor. Ha, metafor ada. Evet, kaçtığımız, sığındığımız bir ada. Hı hı. E, o adada yaşamayı seviyoruz. O nedenle o hı hı. ada şiirleri olarak. Onu da sağ olsun Ahmet buldu. E, yalnız olmuyor apartmanımız var. Hı hı. Bu da Ümit Kıvanç'ın, sevgili Ümit Kıvanç'ın e, aynı adlı kitabından mülhem bir apartman. Bu apartmanda e, biz bir arada yaşamak istediğimiz arkadaşlarımızla kapı komşusu olarak dertlerimizi döküyoruz yazılarımızı yazıyoruz apartmanın son en son katılan sakini Peri Öztürk Çivikom'dan kendisini transfer ettik <gülüyor> eski arkadaşımız bizim yalnız olmuyor apartmanında yalnız kalmamaya çalışıyoruz Evet ama ondan sonra Feyyaz Damar sen geldin apartmada. Peri'den sonra geldin sen. Son Peri ile bir... e, Feyyaz Damar e, polemik yapıyorlar karşılıklı ama hep böyle gitmeyecek galiba. Bilmiyorum. Şey ilgimi çekti e, bu ada, tamam, ada bir metafor. Yani sonuçta evet. e, Can Kozanoğlu'nun kitabı yeni şehir notta işte kentle bağımsız kurmuş olduk böylece e, şeyden bahsediyor orada. Yani şehrin aslında adalara bölündüğünden bahsediyor. Hı hı. Herkes adalarına çekildiğinden... ...işte kimisi oradan işte marjinal bir yer edildiğinden, ...kimisi nostaljik bir şey elde ...işte eskiden ne güzel Beyoğlu'nda gezerdik... ...işte beyaz kravatına... ...öyle bir ada insanları var. Ve böyle bir aslında şeyin ifadesi... E, ...parçalanmış, kentten parçalanmış bir şey. Ya yani sizinki aslında onun bir parçası. Kesinlikle öyle. Oradan bakmak yani... ...kentin bütününü oradan bakmak. Bu nasıl bir duygu yani sonuçta iyi mi, güzel mi... Hı. Yani Şimdi biz mesela İstanbul'a bir Ankaralılar adası olduğunu düşünüyoruz. Ankara'dan İstanbul'a gelmiş insanların böyle bir adası var hakikaten. Hı hı. Ee, ve bu ada bir çeşit yalnız kaldığın, bu yalnızlık iki türlü. Bir işte gürültüden kaçtığın yer ama bir de kendini yalnız hissettiğin yer aynı zamanda hı hı. bir şeylere ihtiyaç duydun. Dolayısıyla o adalarda biz hep e, hani adaya hızlı bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız şeyler var ya. Evet. Biz işte yanımıza alacağımız şeylerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Evet. Dostlarımız mesela en başta geliyor. O hı hı. dostlarımız olmadan biz hakikaten e, yapay yalnız kalırız. Hı hı. İlişkiler çok önemli. Şiirlerimiz çok önemli. Yazılarımız hı hı. çok önemli. E, sözcükler üzerinden yaşıyoruz hayatı ve e, ne kadar çok sözcüğe sahip olabilirsek o kadar zengin bir hayat yaşayacağımızı düşünüyoruz. Anladım. Beyanın bir katkısı olacak herhalde. Bir nefes aldım. <gülüyor> evet yani e, işte Mehmet söyledi dostlarımız çok önemli, içtenliğimiz çok önemli, şiirlerimiz çok önemli, yaptığımız işlere kattığımız içtenliğimiz çok önemli. Söz gelimi e, yanınıza ne alırdınız ıssız adaya gidin giderseniz deyince işte belki bir bilgisayar olur, sosyal ağ internet alırdık. Tlansız. <gülüyor> o o teknoloji onun da bir çaresini <gülüyor> bulur diye düşünüyoruz. Eee bir arkadaşımız daha var bizim İzmir'de. Herhalde o da 45'liklerini alırdı Murat değil mi? Geniş bir 45'lik e, koleksiyonu bir işte. var onun. Binlerce evet, evet. plak. Hı -hı. Ve eski dergiler, yayınlar da e, sosyal ayrıntılara en çok önemli katkılarda bulunan Murat. O da herhalde onları yanına alırdı diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi ayrıntılara geçelim. Neler olacak ama ondan önce bir şarkı dinleyelim. Mesut Cemil Bey'den Nihamet bir şarkı. kanatlara Gümüş, Yavru Bir Kuş, Erol Oras seslendirecek. Onu dinleyelim. Onun üzerinden konuşuruz ayrıntıları. Müzik Mesut Cemil Bey'in bestesini dinledik, ee, kanatları gümüş, minik bir kuş. Biz bunu ne dinledik, şimdi Feyyaz'da ama herhalde girecek mevzuya. Tambur Cemil Bey, Mesut Cemil'in hayatında çok önemli bir motif. Yalnızca babası olmasına ötürü değil, sanatıyla, kişiliğiyle ve Mesut Cemil'in hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğu, yine babasını anlattığı kitapta, kitabın satır aralarında her bir sayfasında görülüyor. Tamburi Cemil'in hayatı. Bu bizim ee, geçmiş kapaklarımızdan biriydi sosyal ayrıntı olarak. Şöyle diyor Mesut Cemil. Siyah redingotunun ipekli geniş yakası zayıf göğsünün üstünde ciddiyetle kapanır. Naif bünyesine ve ince boynuna göre geniş yakası plastron boyun bağı üstünde hafifçe yana eğik başı biraz daha büyük görünür. Zapt edilmiş büyük bir şikayetin tükenmez kaderini taşıyan dargın bakışlarıyla bu adam bir esir ve bir kral gibi tecessüsümün önünden gelir geçerdi. Kimin esiri ve neyin hakimiydi? O gün gibi bugün de bilmiyorum. Onun adeta zorla tutunduğu bu dünya hayatından romantik bir ölüme çekilip gittiğinden beri. Onun adeta zorla tutunduğu bu dünya cümlesi herhalde pek çoğumuza bir hayli fazla şey ifade ediyordur. Hı hı. Oğuz herhalde hayatına girmediği dinleyicimiz yoktur. Açık radyo dinleyicilerin evet, çoğu için ya. böyledir. Bizi de etkileyen bir gerçekten. Mesut Cemil de babası Tamburi Cemil Bey de bizim musiki hayatımızda çok önemli yerleri olan büyük şahsiyetler. O nedenle Sosyal Aniteler Anasını aldık. Ya, şey, hayatımızda önemli bir şahsiyet olduğu için. yani, <gülüyor> yani alma gerekçe bu yalnız değil mi? Şeye, e, ayrıntılar ee, içine. Elimizde bir ilan var. O ilan e, eski ve hatırlanması gereken bir ilan olduğu için kitaptan bir alıntı da yaparak o ilanı koyduk. Bir roman gibi okunacak kitap. Tamburi Cemil'in Hayatı yazan Mesut Cemil. Eşsiz sanatkarımızın benzersiz hayatının tarihi. Ankara Radyosu yardım sandığı tarafından gayet nefis ve sanatkarhane bir surette birçok resimlerle süslü olarak neşredilmiştir. Fiyatı 3 liradır. Tevzi merkezleri Ankara'da Akba Kitabevi. İstanbul'da Bayazıt, Şamlı İskender Musiki mağazası. Beyoğlu'nda Tünelbaşı No 1, Lih Tenthal, Elhamra pasajı yanında Necmi Rıza Ahıskan Manifatura mağazası. Orada bulabiliriz. Manifatura şimdi, mağazasında da. satılan bir kitap. E, kitap. Hı -hı. Ve 3 lira. lira. Bunun hatırlanması çok Hı -hı. E, farklı bir tat. Peki bu hatırlanması güzel bir şey de. Mesela Mesut Cemil'in başka <gülüyor> bir anlam okuyabiliyor mu? Mesela siz onu oraya koyarken başka bir anlam Düşünürüz mü? Ya bizim için tabii farklı yerlerden e, duygusal bağlar var. Az önce Hı -hı. dinlediğimiz parçanın sözleri Nazım Hikmet'e e ait. ait. Ee, sanıyorum Türk musikisinde Nazım Hikmet'in bir şiirini besteleyen tek... Hı -hı. Bir, bir de bildiğim besteyici. kadarıyla şey, e, şey, konservatuvarda bu şarkıyı okuyabilmek aslında içi iyi kıvrabilmenin ölçütüymüş. Tabii tabii. Ölçüt sayılan parçalarla tabii ki. Şey Rüştünü ispat etme parçası Rüştünü diyebiliriz. Rüştü ispat etme parçasıymış. Evet. Peki başka ne tip ayrıntılar var? Biraz böyle e, ayrıntı deyince neler? Evet artık ayrıntılara yapayım. girmiş olduk. Biraz onlardan Hı -hı. söz edelim isterseniz. Biraz o yüzünü de dağıtmış olalım. Aslında bu da biraz hüzünlü bir ayrıntı ama biz e, gülüyoruz ve böyle gülümseyerek hüzünleniyoruz. Tarzan'a yazılmış bir mektup var. Fadime'nin olabilemez aşkı bu. Manisa Tarzan, tarzanına. Manisa Tarzan'ına yazılmış bir mektup. Hı -hı. E, şöyle yazıyor Fadime Tarzan'a hitap ediyor. Tarzan Bey kardeşim. ''Ben çocuk yapmayı beceremedikleri için iki koca boşamış, hali vakti yerinde körpe bir ev hanımıyım. İki evin iki tarlam var. Beni alır ve çocuk yaparsan ömrü billah sana bakarım. Yalnız mesir macununun saçıldığı günün gecesi gerdiğe girmek ve macun kapmayı şart koşuyorum. Ve öteki şartımsa şu, dağdan ineceksin ve dizimin dibinde ne oturacaksın.'' Yapacağız. Sırtlanlarla sansarlarla oynaşmak yok <gülüyor> hemen bana yaz çağır beni yanına hemen gelirim mı yani? Zaten. Fadime daha çıkıp indirecek Tarzan'ın. Abi fistanı allı eli kınalı üç eteği oyalı Fadime'm öyle bir şey istersin ki Tarzan abimizden mümkünü yoktur o ki suyunu ağacın özünden ekmeğini çiçeğin tozundan alır düze inerse sırtlanlar öksüz sansarlar gönülsüz kalır sen gel vazgeç bu sevdadan. Bizim bildiğimiz Tarzan ne senin malına mülküne bakar ne de dağına küser. Güzel. Bu da bizim Fatih gönderdiğimiz Mesela, bir mektup güzel. sitemiz Hoş üzerinden. ]miş. Evet böyle bir şey var. Mesela Hı -hı. işte 10 e, soruda İsmail Dümbül'ü ayrıntımız vardı. Onda da <gülüyor> İsmail Dünbülü ile yapılmış bir röportajı bulmuştuk biz. İşte çizgili pijamalı bir fotoğrafı da var sitede aynı zamanda İsmail Dünbülü'nün. Ve adam şöyle şeyler söylüyor mesela. Bir koleksiyon yapsaydınız ne biriktirdiniz diyorlar. Hiçbir şey biriktirmedim ama yapsaydım herhalde sigara izmarisi koleksiyonu yapardım diyor. Peki işte hangi takımları tutuyorsunuz diye sormuşlar. Bütün mahalle takımlarını evet, tutuyorum diye. diyor. Çok hoş cevaplar. Yani bunlar aslında bize böyle... E Gerçekten çok sıcak, gülümseten, farklı yerlerden gelen ayrıntılar. Senin hatırlatacağın var mı Mehmet? Şu Beyazıt Meydan ayrıntısı var herhalde. Bu Nuri Bey'in... Kulesi. Nuri Bey işte Beyazıt Kulesi'de, o yangın kulesinde bir ayrıntı var. Evet o da şurada o da, bir yerdeydi. O ben de ben de size bunu vereyim. <gülüyor> Beyon'da yangın olunca nasıl oluyormuş? nasıl duyuruyorlar şu beyaz kulesinden haber veriyorlar duyuruyorlar. Ben bu dersime yapalım. çalışmadım ki. <gülüyor> o derse ben çalıştım ben onu hemen okuyayım şimdi işte 1940'lı yıllarda e, yangın haber almak için e, işte beyaz yangın kulesi kullanılıyormuş ve İstanbul semtleri kız ve erkek iki sınıfa ayrılıyormuş. Kız adı verilen semtler üst kadağı altı ve bütün bir Boğaziçi. Yani sonuçta bu ritüelden çıkmış ortaya e, bir ya, işte e, yangın kulesindeki ne bir çocuğunuz oldu di bağlıyormuş. O da kız mı erkek mi diyormuş. Yani bu şu demekti. Hangisi, Hangisi yani hangi yakada eee burada mı? Daha sonra işte e, erkek ise İstanbul e, İstanbul tarafı, kız adı ve setleşse 3 işte kadar kaldığı bahsetmiştim. İşte e, her şey usulüne göre yapılıyormuş. Falanca semtte yangın başlangıcı vardı. Demek yok. Köşkünün bir başkası için mutlu bir haber söyleyecek bu sözleri bugünün baş memuru yerine tutan A için kötü bir haberdir aslında. Buna rağmen yangın nerede olduğunu öğrenmek için kız mı erkek mi diye soruyor. Onu söylemiştim. Yangın İstanbul'da olursa iki tarafta ikişer sepet sarkıtılıyormuş günüzleri B10'da olursa bir tarafta iki, bir tarafta bir sepet sarkıtılıyormuş. Üsküdar'da olursa iki tarafta birer sepet asılıyormuş. Bir de Fener'lerin dili varmış. Bu da şöyle bir şey. İki yeşil Fener Üsküdar için İki beyaz fener gece bey onunda tabii buna. Ki gece. İki kırmızı fener asılıyorsa İstanbul'da yangın varmış. Bu da da alınmıyormuş. Senin yangın nerede uzaktan da görülebiliyormuş. Evet, Böyle bir haberleşme ama bir şey mesela şöyle bir ayrıntımız var bizim. Tırın tırın alo ben be memura Bedia. Hı hı. Diyor. Ee, ah kalbim ben senden çok çektim diye eklemiş editörümüz. 1914 yılı İstanbul'da ilk telefon hizmetinin başladığı tarih. Bir İngiliz Amerikan Fransız ortak şirketi olan telefon işletmesi Türkçe Fransızca ve Rumca bilen hanımlardan oluşan santral ekibi kurmuş. Ve işte bizim sitemizde onların fotoğrafı var. Bizim için bu fotoğraftaki en önemli ayrıntı en sağda oturan kestane bakışlarda gizli tiyatro ve beyaz perdenin unutulmaz oyuncusu Bediya Muhahid. Telefon tırın tırın diye çaldığında o zaman Bedema öyle çalmış. Alo ben memure Bediya diyor. Böyle bir e, açılışta Bediya vahit herhalde şıklık yapmış telefon evet. şirketi. Hayat fena halde futbola benzer 1964 futbolun futboluna bir göz atalım. 8 Haziran 1964'te yapılmış bir dostluk maçı. Bir tarafta tiyatrocular, bir tarafta edebiyatçılar. Hı hı. Maçın hakemi Halit Kıvanç. Başlama vuruşunu Gülriz Sururi yapıyor. Edebiyatçıların amigolunu Tomris Uyar üstlenmiş. Kimler var takımlarda? Türk Edebiyatçılar Birliği takımında Nurer Uğurlu, Ülkü Tamer, Feridun Aksın, Orhan Kemal, Mehmet Seyda, Şükran Kurdakul, Adnan Özyalçıner, Egemen Berköz. Keşanlı Ali takımının e, oyuncuları. Haldun Taner, Ferda Atuner, Çetin İpekkaya, Engin Cezar, Erol Günaydın. E, bu da herhalde pek çok insanın ne bildiği ne de hatırlayabildiği bir ayrıntı. Hı hı. E, hayatın fena halde futbola benzediği günlerde biz de e, futbolu bu şekilde sayfalarımıza taşımıştık. Peki bir şey soracağım. E, <gülüyor> bunlar şimdi bir takım örnekler falan sunuyor. Bunlar taşırken ne gibi bir e, şey bakış açısı? Mesela bakıyorsunuz Aa, bu bize yarar mı diyorsunuz? O seçim nasıl yapıyorsunuz? Vallahi aslında bizim hoşumuza giden şeyin insanların Hı -hı. da hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Yani şöyle bir kaygımız yok tabii şu andaki bazı basın ve medya kuruluşlarındaki bu iyi rating alır ya da işte hit yapar gibi bir kaygıyla değil. İşte biz eski dergileri seviyoruz. Yani ki onları onlara bakmayı seviyoruz ve orada bizim hoşumuza giden, bizim gönlümüzü çelen şeyin. Başka insanların da hoşuna gidebileceğini düşünüyoruz. Ama söz gelimi bizim Murat bir şey bulmuştu ve bizim başımıza dert açan da bir ayrıntı oldu ama sonra hı hı. hayırlı da oldu. Bülent Ecevit'in 1943 yılında Gökbörü dergisine yazdığı bir şiiri bulmuştu. Ve işte o zamanlar çok denk düşüyordu çünkü işte kurtla güvercinin arkadaşlığı hı hı. çok gündemliydi ve biz... E, bu eskiye dayanıyor. Onların Beşik Kertmesi varmış aslında ve şimdi olay i̇şte Gİ Dergisi, e, Dergisi çıktı ortaya. E, bunu biz yayınladıktan sonra sitede Milliyet'te Berin Can Kat söz etti kendi köşesinde. E, başka yerlerde de söz edildi galiba ve sonra e, kendilerine Türk İnternet Tugayı diyen bir takım insanlar tarafından sitemiz kırıldı. E, tabii biz e, fena halde şaşırdık. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Hı hı. E, bir yandan üzüldük bir yandan hani ne yapacağımızı şaşırdık ee, ve basından ve değişik internet sitelerinden e, çok güzel destekler geldi ve bu üzüntümüz bir anda tabii Sevinç'e dönüştü. Hı hı. E, kimler tarafından ne kadar ciddi alındığımız ne kadar sahiplenildiğimizi de gördük. E, böyle bir bir yanıyla acı bir yanıyla hoş bir anımız da var. E, ben küçük bir ayrıntı daha var önünde onu da hemen söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halinin ilk bisikletçilerinden biri Cavit Cav. Cambaz Fahri, Raif ve Cavit Bey'lerden kurulu bir ekip Türkiye'yi temsilen 1924 Paris Olimpiyatlarına götürülüyorlar. Fakat yarış bisikleti sağlanamadığından Türk takımı oyunlara katılamıyor. İşte Paris'e e kadar gidiliyor ve evet bisiklet bulunamadığından yarışmaya katılamıyor. İşte bugünlerde de içinde yaşadığımız Türkiye bizi neler getirdi? Çünkü biz hı hı. bir toprağın üzerinde oturuyoruz. O toprağın e, binlerce, milyonlarca yıllık bir tarihi var. Bu toplumsal kültürün de binlerce yıllık bir tarihi var. E, bugün biz böyle isek bunun kökü geçmişe dayanıyor. Biz geçmişten aldığımız ve alamadığımız her şeyle bugün ne isek oyuz. Hı hı. E, alabildiklerimiz Alabildiklerimizle alamadıklarımızla bugünü tanımlamaya, anlamaya ...çalışırken bize çok yardımcı olacağını düşündüğümüz... ...minik minik ayrıntılar sistemimizin özeti. Anladım. Şimdi şeye gelmek <gülüyor> istiyorum. Siz ee, internetten yayın yapıyoruz. Şimdi biraz da aslında başınıza belada bir durum var. Bir e, internet yasası çıkmak üzere. E, o yasa ne ifade ediyor ve sizi nasıl etkileyebilir? Biraz da oraya gelelim. Biraz da böyle gündemi de yakalamış olalım. Evet aslında evet. o yasayla ilgili... E... Yasa çıkmadan önce insanlara mail yoluyla böyle Türkiye'den yayınsaydı internet nasıl bir şey olurdu diye. Hakikaten eğlenmek için yazılmış bir mail vardı. İşte ikametgah adresi istenir, valiliğe başvurulur falan diye. Yani birileri bunu da okudu da mı ilham aldı diye düşünüyorum ben şimdi. Ama e, hiç öyle bir anlamı yok. Türkiye'de zaten böyle bir ilham ortamı Hı -hı. hep var. Böyle bir yasa çıktı. Evet. Ve onun üzerine gerçekten çok e, değişik tartışmalar yaşıyor. Yasa şimdi çıktı mı? Hayır yasa çıkmadı ama çıkarsa çok kötü olacak. O nedenle de e, bilişim derneklere, vakıfları, değişik kesimlerden e, örgütler e, derhal bir tepki gösterdiler. E, çünkü e, bu yasalaşırsa interneti internet yapan o bilecek özelliği tamamen ortadan kalkacak. E, Yasa ya eklenmesi düşünülen maddeler e, aslında internetten hiç anlamayan, internette daha önce hiç kullanmamış, e, neler getirdiğini neler götürdüğünü asla bilmeyen insanlar tarafından hazırlanmış hı hı. olsa gerek ki e, ilk anda hepimiz güldük ciddiye almadık e, ama galiba ciddiye almak gerekiyor çünkü Türkiye'de daha önce de e, hiç akla hayale gelmeyecek şeyler yaşandı oldu yani. komiklikler oldu e, baştaki komiklik daha sonra trajik komik bir hı hı. sonuca doğru e, gidebilir ee, o nedenle değişik kesimlerden e, girişimler var. Yani 13. bu yasayı hiç herhalde interneti kullanmamış ya da çok az kullanan ve internetin ne anlama geldiğini bilmeyen insanlar Hı -hı. yasa teklifini hazırlamışlar diye düşünüyoruz. Biz de kötü olur derken e, her zamanki o Türkiye'deki A, e, denetleme ve zapturapt altına alma mantığıyla bir gelişme varsa bu nereye gider ve nasıl olumlu sonuçlar doğrudan çok ben bunu nasıl kontrol ederim niyetiyle yani denetleme niyetiyle, niyetiyle, evet. denetleme, niyetiyle hazırlanmış bir şey ve bir şeyi işte denetlemeye çalıştığınız zaman onun kendi dinamiklerini görmüyorsunuz biz öyle anlıyoruz görmüyorlar hı hı. ve e, gerçekten de işte her gün internet sayfasının bir kopyasını valiliğe vermek ya da işte yetkili kurullara vermek gibi bir şey koymuşlar. Haber siteleri günde 20 kere 50 kere yenileniyorsa son dakika haberleriyle. Bunu nasıl yapacaklar? Kaç milyon tane site var? Hani kötü olacak diyoruz ya bizim için de Onlar kötü için olacak. Kötü Onlar için de gencikler. çok imkansız bir şey olacak. Ya da gidip yurt dışından insanlar adres alacaklar. Yani bunun o kadar bunu teklif ederken kaçış noktaları olabileceğini bilmeyecek kadar. Gerçekten ama internet şey var ortamı ama, hakim ee, Sonuçta yani. bir orta net bir diyet var. Yani denetleme mekanizması ayda susmak. Tabii tabii. Yani bu, bu Türkiye'deki, Türkiye'deki, Türkiye'deki yönetim gelinliğinin bir uzantısı aslında. Hatırlarsanız Beyoğlu'nda ardı ardı bombalar patlarken, çöp bidonlarına konan bombalar patlarken şöyle bir önlem geliştirmişlerdi. İstiklal konumunda. Caddesi'ndeki çöp bidonları kaldırıldı. Ha. Şimdi bu iki mantık aslında hiç birbirinden farklı değil. Bu bana hemen bir şey hatırlatıyor. Beytepe yurdunda kalırken ben Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciyken e, dörder kişilik odalarda kalıyoruz ve her odada üç sandalye var. Evet. Neden Biz üç deyorsam. sandalye diye sorduğumuzda dört sandalye olunca toplanıp poker oynarsınız Abi, diye <gülüyor> bir bekleyebilir <gülüyor> gerekçe... <gülüyor> yani. işte bu nedenle de Beytepe yurtlarında... Yoğunlukla Yoğun 3-5-8 oynanırdı. 3 <gülüyor> kişiyle <gülüyor> Yani Türkiye'deki yönetim alışkanlığı böyle bir şey. <gülüyor> ee, bir şey sorun yaratıyorsa kaldırırsınız olur biter. Bir internet polisi çalışması var sanırım. Bundan ders <gülüyor> almaytılar Amerika'ya falan. Onlar aslında anlattılar ona. Bu işler biraz zor işler. Yani. <gülüyor> Ama bizimkiler onu da anlamamışlar. <gülüyor> 1996 ben. yılında Amerika'da buna benzer bir kısıtlayıcı yasa çıkartıldı ve... E... ...bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından yasa <gülüyor> iptal edildi. İnternet öyle bir alan ki şimdi... E, ...yani geçen gün işte Beşiktaşlıların bir sitesi vardı. Mesela Beşiktaş stadında niye McDonald's'ın tabelası sarı-kırmızıymış? Ona itiraz etmişler de dışarıdaki tabelayı siyah-beyaz yapmışlar... ...ama içeride hala poşetler sarı-kırmızıymış falan. Şimdi bu insanlar asla televizyonlarda yer alamıyorlar, gazetelerde yer alamıyorlar... Biz her zaman e, medyayla bağlantılar olan insanlar olarak e, medyanın Türkiye'de demokratikliğini tartışıyoruz. İstanbul dışında Ankara dışında hatta İstanbul'un ve Ankara'nın belli semtleri dışında belli insanlar dışında. Türkiye ne kadar yansıyor televizyonlara gazetelere diye internet ortamına yansıyor bu insanlar bir biçimde evet, kendilerini kesinlikle. ifade ediyorlar ve birbirlerinden haber alabiliyorlar ortak bir kültürü geliştirebiliyorlar yazılı bir kültüre geçiyorlar en azından ve sokak aslında internet aracılığıyla bir şekilde basına medyaya yansımış oluyor Hı -hı. ama şimdi bunun da mı önünü kesecekler? Yani evet, bir... tam da ya, bu önünü kesilmeye çalışıyor Diyelim Önün ki gidiyorum. bir Beşiktaş taraftan orada gidip de niye Meknason tabelası bu diye itiraz edebilecek Demeyecek İlla ona televizyonlardan bir tanesi kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Kemal Derviş sizce Türkiye'yi kurtaracak mı diye mikrofon uzatınca mı bu adam konuşacak? Başka bir şey söylemeyecek mi? Zaten interneti yalnızca bir medya e, olarak düşünmelerinin yanlış sonucu bu. Çünkü internet yalnızca bir medya değil. İnternet aynı zamanda bir dükkan, aynı zamanda banka, iş yeri, aynı zamanda kütüphane, aynı zamanda bir iletişim ortamı. İnsanların kişisel ve toplu olarak birbirleriyle alışverişte bulundukları, bilgi alışverişinde bulundukları, iletiştikleri bir ortam. Derneklerin, vakıfların bir parçası olarak da görülebilir aynı zamanda. Sivil toplum ortamı aynı zamanda. Aynı zamanda sosyal bir ortam. Ve bence devletin internetten faydalanmak dururken o ortamı tamamen kendi hegemonyası altına almaya çalışması kendisi açısından da yanlış bir evet, şey. Çünkü internet yapmış. üzerinden toplumsal feedback'i yeri bildirimi alarak devlet ve siyasi partiler ve yöneticiler hükümetler kendilerine çok sağlıklı bir kılavuz edinebilirler Hı -hı. fakat halkın nabzını tutmak halkın nerede neye karşı çıktığını nerede neyi savunduğunu bilmek gibi bir sorunu olmadığı için Türkiye'de yönetimlerin biz yaparız biz yönetiriz ne evet. gerekiyorsa ne her şey bizim elimizdedir. Biz izin verdiğimiz kadar kullanabilirler mantığıyla. Yanlış bir şey zaten e, internet şu anda teknolojik olarak da sosyal olarak da gelişimini tamamlamış bir e, ortam olmadığı için e, daha gelişmemiş bir e, bebeğin üzerine elbise giydirmeye kalkıyor e, devlet. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Eğer bu gelişim... E, ...bu seyirle devam ederse o elbise zaten parçalayacaktır, sığmayacaktır içine. Ya da içindeki çok sakat olacaktır. Yani evet. özetle aslında çıkması, çıkartılması düşünen yasa... E, ...hem ifade özgürlüğünün daraltılması, hem deyentim altınlanması... Hem ben son bir bilgi daha eklemek Tabii. istiyorum. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nde e, yaklaşık Eylül-Ekim aylarında... ...yürürlüğe girmesi planlanan bir çalışma var. İnternet ortamını düzenleyen Hı -hı. bir çalışma sürdürülüyor. Ve e, Türkiye'de zaten bu toplulukların... E, Fahriye da resmi üyesi olarak bu düzenlemelere tabi olacak. Dolayısıyla hı hı. Türkiye biraz sabrettiğinde kendi öznel ve yanlış düzenlemelerini biraz ertelerse Avrupa'da çok daha sistemli bir düzenlemenin kapsamına girebilecek. Anladım. Evet, yani sonuçta kötü olacak gibi görünüyor. Ve Feyyaz Damar ve Beyhan Suna'ya çok teşekkür ediyoruz. Kendisi sosyal ayrıntılar Anscombe'nin editörleri. Adresi bir kez daha verelim ve bölümü, programın bölümünü kapatalım. Ee, Sosyal Ayrıntılar adresi www.sosyal.cc.st adresinden bize ulaşabilirler ve e, zengin içerimize bakabilirler. Evet. Yani ya, yaşadığımız hayatın ayrıntılarını görmek, takip etmek, biraz da katılmak istiyoruz. Çünkü linkleri çok güzel. Ben ona baktım. Açık Radyo'nun da olduğu linkler var. Virgül dergisi Açık Radyo. Mayı karşıtlarının bulunduğu, antimilitaristlerin bulunduğu. Zengin, beğenince de hoş bir link şeyiniz departmanınızda var. Evet şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. O şarkı üzerine konuşacağız. 94.9 bir şey daha var programdayız. Evet Objective'nin 2000 yılı albümü Künye'den albümü adını veren Künye şarkısını. İzlediğiniz için Evet, Objektif'ten Künye'yi dinledik. TMC etiketiyle çıkmıştı geçen yıl. E, bu e, Türk Rock 2000 adında bir kitaptan bahsedeceğim bir e, topluluk. güveni Erkin Erkal'da müzik yazarı ve Öküz Dergisi'nde Long Play sayfasını hazırlayan Deniz Durukan'ın beraber hazırladığı bir kitap. Türk Rock 2000, stüdyo İmge yayınlarından. E, bu da bakıyoruz. Şimdi bu kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. 2000 yılı albümlerinden, çıkan albümlerinden bahsediyor. Ve burada çok enteresan şey var. İstanbul dışında... Samsun'da kurulan Çapaçürek isimli bir punk topluluğu varmış bunu öğreniyoruz burada bunların paramparça almi ve bir siirtte kurulan bir Black Metal topluluğu da varmış ismi Astarot. Ee, bilebildiğim kadarıyla Batman Orkestrası'ndan sonra Güneydoğu'da çıkan ikinci topluluk ki Batman Orkestrası çok da saygıdeğer bir gruptur ee, İnşallah o Batman Orkestrası'na bir vesile uydurup çalacağız bulabilirsek tabi siirtli de o grubu da çalmaya çalışacağız Albüm, e, kitapta Türk Rock 2000 aynı zamanda 2001'de çıkartılıyormuş hazırlama aşamasındaymış 2000, şöyle bir başlangıcı var kitapta self yapımlar yani aslında ev yapımı e, geçen da çok da bahsetmiştik ev yapımı albümlerden nasıl hazırlandığını e, bu çalışmalardan bahsediliyor kimler var İstanbul'u birçok e, rock müziği dinleyen bilebileceği şeyler A gibi Dead Fragrance gibi Pislik gibi Pislik için çiçekçi elektrikli testere bir enteresan bir albüm var Çiçekçi elektrikli testere katliamı Enteresan bir grup Ve 2000 yılında çıkan rak albüm Yasal albümler adıyla Bahsediliyor Bunlar arasında neler rahatlayalım Bozkır var, Çığ var e, Bence 2000 yılının en iyi albümü olan Eren Kazım, Akay'ın Turkuaz Patlıcan Kalan yapımından çıkmıştı Birçok yerde görmüşsünüzdür Bunların bir dökümü var Radikal Noiz gibi gerçekten çok haysetli bir toplumun ismi geçiyor Aynı zamanda 2000 yılına çıkan e, yasal dedikleri albümler ve underground dedikleri albümler dışında rock kültürünü kuşatan e, fanzinler flyerler, e, afişlerden bazı röportajlar, gruplarla yapılan röportajlar burada bu aslında bir arşiv değil ifade ediyor. Şimdi onlara bakıyorum dergilere. Non Servium gibi e, çok uzun soluklu olmayan ki kader aslında bu dergilere çok uzun soluklu olmaması. Ondan bahsediyorum. Heavy Metal dergisinden. Aynı zamanda evet Waffle Cry diye bir dergiden. Bu dergin kökeni Göztepe İstanbul'a çıkıyor. İstanbul dergilere bakıyorum. Birkaç tane daha var. İstanbul dergiler. Aynı zamanda şeyler İstanbul'da 2000 yılında yapılan şeyler, konserler, Not a Cry gibi aynı zamanda Crunch, Belçikalı punk grubu çok kişi hatırlar. Onların Konsel afişleri var ve 2000 yılında rak kültürü üzerine, rak müziği üzerine neler olduğunu öğrenmek için Güven Erkin ve Deniz Durukan'ın sütü imge yayınlan çıkan çalışması okunabilir. Bundan bahsetmek istemiştim. Objektif Dünya'da bu işi taşlandırmış olduk. Evet şimdi sosyal ayrıntıdan bahsettik. enleyime hemen bir kişi geçti, bir ayrıntı geçti. Bu aslında İlhan Berkin, İstanbul kitabından. Aday elinden çıkmıştı. Çok eski bir kitap. E, sahaflarda belki bulunabilir. Burada semtler anlatıyordu ve semtleri seslerle anlatıyordu İlhan Berk. E, ben size bir Beyoğlu, İlhan Berk'ten bir Beyoğlu okumak istiyorum. Arabası dört teker, Beyoğlu'nda kum çeker bir halk türküsüdür. Onunla başlıyor. İstanbul'da bir cadde değilim ben diyor. İstiklal caddesi Beyoğlu adına. Rüzgarlar, öğrenciler, yağmurlar, anayasalar kadar eski. Bunlar büyük büyük parmak kapı, meşelik bekar, alageyik sokakları. Güneşler, puhlar, ağaçlar, bir sabah uyanmak. Bu hep siyahlar gelen, hep, hep şemsiyelerle dolaşan, hep önüne bakan bir sokak. Bunlar Zambak, imam adından sakızlade, kirliçler içinde sakızlade. As asalar, mumlar, rüzgar gülleri, matlaya göre incil. Bugünlük yutmuş gibi başı dönen kazancı yokuşu. Bu muayyet, ah o muayyet diye bir işleme var burada. Sofya, Sekbender, jurnal sokakları. Çocuklar, evler, kiliseler, kuleler. Böyle deyip havada, havada dönüp duran sesleri, kokuları bırakıyor sonra kendini. ''Üç günlük ucuzluk'' diyor Doğan Manifatura adında bir ses ve üçüncü gününde ''Helene Rubinstein'' diyor bir koku, ''Leydi'' adlı bir dükkandan. ''Haydi Emmanuel başlıyor'' diyor bir adam, Emmanuel'in orada doluşup gelen. ''Akşama Taksim işkenbesiyle buluşalım'' diyor bir ses, rüzgarın elinde. ''Ve vakko'' diyor ayaklar altında beş harfli bir sözcük, yiğidiş dilinde. ''Göğü unuttuk'' diyor bir dilsiz, bir dilsize bir cigara yakıp göğe atılıyor.'' Yalnız saç 50 lira diyor bir berber fiyat sesi Çen Ali adlı ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası diyor bir cam 6 yazısı. Cumhuriyete sarı ışık tutan ve buhara pilavı diyor bir kadın bir gözü akan ve yeni seslere karışıyor eski sesler yani tokatlayan Lebon Serkildoyan. Ve Taze Mısır diyor geçiyor Taze Mısır adındaki bir çocuk ve Banko Komersiyel İtalyana'da grev var diyor büyük harflerle bir pano ve Lale Pastanesi ve Do Dore Kundura ve Erol Tuhafiye. Ve Pop 66 ve Parmak Bebe Bali Çorapları ve Fitaj Sineması ve Garanti İş Anadolu Bankaları ve Gönül Kırmızı Çay Eve ve Antep Restoran ve Titiz ve Pehlivan Lokantası ve Galeri İdip ve Foto Galatasaray ve Hacı Bekir ve Narmal Yurdu ve Ali Hamra ve Bermuda Şeytan Üçgeni ve Antonio ve, ve Marquez ve Bom Marşe ve Pazarı ve Refik Lokantası ve Rejans ve Binbir Düğme ve PTT. Banko Komersiyel İtalyan'da grev var diyorlar. Böyle diyor bütün evler, bütün sokaklar, bütün dükkanlar, istihar caddesinin kendisi. Böyle deyip Galatasaray önlerinde birden dikleşip birden düşüyor. Sevgili deltasını kurup sırt üstü kapanıp yere ve sağ kolunun meşrutiyet caddesine verip ki padişah düşmanı bir caddedir. Yasama erki, yürütme erki diye bir şeyi halkın eline vereceğini diye tutturmuştur. Ve kanun esası yönlendirdi elinip ve dönüp Şişhane yokuşunu ve Bizanslaşıp biraz da eski bir peral olarak sonra Bursa Sokağı'na sapıyor. Evet İlhan Berk buradan Bursa Sokağı'na sapmış uzun şeyler var. Biraz reklamdan bahsettik ama bunu bu reklamlar gerçekten gündelik hayatı yansıtan reklamlar olduğu için hiç. Ee, sorun oluşturmuyor. Ee, bunlar bizim hayatımızda olan reklamlardı. Ve aynı zamanda İran belki Müşir'in özelliği e, sokaktaki seslerle tabelalar arasında bağlantı kurup sokakta yapılan bir gizinti. Biliyorsunuz bunun e, düz yazıdaki bir örneği de e, Bilge Karasu'nun Beyoğlu, e, arası Arası'nda Beyoğlu kitabında bahseder. Bir sokak arasında gezdiğiniz zaman, bir sokakta gezdiğiniz zaman nelerle karşılaşabileceğiniz ve o karşılaştığınız nesnelerle hayatınız arasında nasıl bağlar kurabileceğiniz. Biz bunu iyi okuduk. Sosyal Ayrıntılı Ansikopesi bize bunu hissettirdi. Hayatımızdaki ayrıntılarla gördüğümüz nesneler arasında ciddi bağlar var diye düşünüyorum. Şimdi bir şarkı benim o B sesimden uzun şeyler dinlediniz. Şimdi bir şarkı arası verip rahatlatalım. Bir Mezli Star gibi güzel bir gruptan dinleyelim. Onun üzerine konuşalım. Evet, Amerika'nın haysiyetli bir folk rock topluluğu çıkar mı? Çıkar, işte bunun karşıtı Mazistar. 90'lı yılların e, bence sessiz sedazız hayatımıza gelmiş en iyi gruptan bir tanesi. E, onların Flower in December albümler Hair and Skin, Hair, Saç ve... O şarkı dedik. Bu şarkı Köstebek Müzik. Aznavur Pasajı'nın e, Pasajı alt katında 11 numarada kendine mekan edilen Köstebek Müzik müziği hediyesi. Orada en çok dinlenen ve se severek çaldıkları bir parçaymış. Çok dinleniyor değil ama gerçekten Mazistar'ın ve Nick Drake'in albümlerini bulmak için iyi bir adres. Köstebek e, ilk programlarda karga müzikten bahsetmişti. Karga müzikin kardeşi oluyor. Bunlar bir cemaat, bir takım hayvan esinlerle menkul şeyler ve güzel mekanlar kuruyorlar. Ve burada elektronik müzikten çok rock müziğinin, ee, örneklerini bulabiliyorsunuz ve sanırım bir iki ay içinde bir atılım yapıp yurt dışında çok fazla tanınmayamaz sırada aslında fazla tanınan bir grup değil o, bu tip toplulukların e, albümlerini bulabileceğiniz bir yer nadide eserler diyebiliriz aslında buna bulabileceğiniz bir yer haline gelecek Köstebek Müzik Shop. adresini bir kez daha tekrar de telefon numarası vereyim İstiklal Caddesi Aznavur Pasajı alt katına No 11 70'li yılların kıyafetlerini 45'lik plaklar e, al, alıp gelen insanlar aslında göz aşınası olduğu, olduğu bir yer telefon numarası 292 94 16 bir de e-mail ad e, internet adresleri var köstebekmusic.hotmail.com buraya e-mail atabiliyorsunuz istediğiniz şarkılar e, gruplar olunca onlar hakkında bilgiler veriyorsunuz ve dolayısıyla böyle de bir interaktif iletişim haline girebiliyorsunuz Evet Köstebek Müzik Shop'a e-mail aracına ulaştıktan sonra istediğiniz grupları, e, talep ettiğiniz grupları orada bulabilme gibi şansınız da var. Bu arada e, bugün aslında biraz e, ana teması olan e, hayatımız, sokakta ayrıntılar konusunda size iki tane e, ürün söyleyeceğim. Mecmua dergisi, Liberter bir dergi, yeni hayatına ikinci sayısına katıldı. Bu dergide güzel bir sokaklar üzerine bir yazı var. O yazıda sokak nasıl bakılmalı, sokak hayatının... Demokrasi ile alakası üzerine güzel bir yazısı var. Bir de Türkçe henüz çevrilmemiş Naum Klay'nin e, No Logo. Yani şu sıralar e, sol muhalefet adına çıkabilmiş. Bence en iyi yapılan bir tanesi ki e, kendileri bir radiohead head hayrandır Naum O Naum Klay'nin Türkçe henüz çevrilmiş No Logo kitabı. Eğer bulursanız okursanız iyi gelmesi e, tavsiye ettiğim bir e, kitap. Güzel bir kitap. Evet, Bugün mevzumuz bitti. 94.9 bir şey daha var programında. Ee, beraberimiz şu anda nokta Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Beren Saat'e teşekkür ederiz. Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü.